Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Ee, bu bölümde Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden bahsedeceğiz. 3 önemli etkinlik gerçekleştiriyorlar bu haftalar içinde. Bir tanesi şu an başladı bile. Ee, Permakültür Tasarım Sertifikası kursu ismini taşıyor ve bu hafta sonu da önemli bir panel gerçekleşecek esasında Akdeniz Bölgesel Permakültür Konferansı ki ilk defa düzenleniyor ve ardından da Bir dahaki hafta Marmaris'te Akdeniz Bölgesel Permakültür Buluşması gerçekleşecek. Bu önemli etkinliklerle ilgili biraz bilgi almak istedik biz de. Konuyla ilgili olarak Araştırma Enstitüsü'nden Mustafa Fatih Bakır şu anda konuğumuz. Telefon attığımızda Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Açık Dergi hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız diye sorayım. Şimdi biraz önce bahsettiğim sertifika kursu yarın bitecek bildiğim kadarıyla. Bugün de eğitimler evet. devam etti. Nasıl geçiyor? Yoğun geçiyor. Her zaman olduğu gibi hı hı. E, bu bayağı zaten yoğun içerikli bu kuş. Günde 6 saatten toplam 12 gün toplam 72 saatlik bir müfredat uyguluyoruz. Hı hı. Ve o 72 saatin sonunda katılımcılar e, permakütü tasarım sertifikası alıyorlar. Yani permakütü tasarım sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Hı hı. Ve şu anda zaten e, günün sonuna yaklaşmış durumdayız bugünün sonuna. Ve bütün e, gruplar e, gruplara e, ayırdık e, katılımcıları ve şu anda bütün gruplar... E, Örnek tasarım çalışmalarını yapıyorlar. Hı hı. Ve yarın akşam da bunu hem bütün diğer katılımcılara hem de bize sunacaklar. Hı hı. E, şu an evet. nerede gerçekleşiyor acaba? Kadir Has Üniversitesi'nde. Kadir Has'da. Hı hı. E, mekan olarak e, Kadir Has Üniversitesi ile anlaşmıştık zaten. Sağolsunlar bize destek oldular bu konuda. Hı hı. Evet. Peki şimdi e, hafta sonu e, gerçekleşecek paneli de geleceğim ama öncelikle enstitüyle ilgili biraz konuşabiliriz. Çünkü ilk defa Açık Dergi'de bahsediyoruz. Daha önce Açık Radyo'da çeşitli programlar vasıtasıyla bahsedildi. 2011'de kurulmuş yeni bir oluşum esasında ama e, Permakültür tabii 70'lerde Avustralya'da başlamıştı ve... E, Zaten epey de dünya etrafında gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz ama bu enstitü Türkiye'deki tohumunu atıyor e, esasında permakültürün. E, bu bilgiyi alırken bir yandan da aslında sizin kişisel hikayenizi de e, merak etmekteyim. Çünkü enstitünün e, internetteki tanımından tamamen ödünç alıyorum. Etik temelli bir tasarım bilimi ve sosyal dönüşüm hareketi olarak tanımlanıyor permakültür Dolayısıyla evet. e, tarım olarak e, ilk olabiliyor. Aklımıza gelse de aslında bir yaşam örgütlenmesi. Siz de bir mimarsınız ve e, bu hikaye Bilmo Lisan'la tanışmanızla başlıyor bildiğim kadarıyla. Hem evet, biraz o... kişisel hikayenizden başlayıp anlatabilir misiniz <gülüyor> enstitüye acaba? Evet, permakültür ile ilk benim hani permakültür kelimesiyle karşılaşmam 1994 yılındaydı. Bir duyuru panosunda kısacık bir metin e, açıklamasıyla birlikte permakültür kelimesini ilk o zaman gördüm ve tam olarak ne yazdığını hatırlamıyorum ama e, bayağı ilginç gelmişti içeriği. Hala mimarlık öğrencisiydim o zaman. Hı hı. Ve zihinsel bir not düştüğümü hatırlıyorum kendi kendime. Bunu ilk fırsatta bir araştır, bak bu konunun içeriğini incele gibisinden. Hı hı. Ve 98 yılında ilk kitabımı aldım. Ve tabii yavaş yavaş zaman içinde az az, azar azar okuya okuya geldi ve 2007 yılında şimdi çok hız biraz ileri sarayım hikayede. 2007 yılında yani 2000 yılında bir şey aldım, bir giriş kursu aldım. Türkiye'ye bir hoca geldi. Ve o giriş kursundan sonra aklıma koydum. Ben ilk fırsatta bir permakültür tasarım sertifikası kursuna katılacağım. O zaman tabii ki internetten yaptığım araştırmalardan işte tasarım sertifikası kursunun 72 saatlik 12 günlük bir müfredat olduğunu, yoğun bir kurs olduğunu, işte sonunda tasarım sertifikası almaya hak kazanıldığını hı hı. E bunların hepsini okumuştum ve e, niyetlenmiştim zaten yapmaya ve kafaya koydum. Yani iyice kafaya koydum artık. Hı hı. Ve bu fırsatı 2007 yılında buldum. 2007 yılında Avustralya'ya bu, bunun için gittiğimde benim kendimi yazdırdığım, Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde yazdırdığım kursun iptal edildiğini, tam o tarihte çünkü Jeff Hocamızın, Jeff Loughton'ın Bill Mollison'la birlikte bir pratik kurs verdiğini gördük. Hı hı. Bill Mollison'ın çiftliğinde. Ben tabii Avustralya'ya giderken Bill Mollison'la tanışabileceğimi bile düşünmüyordum. Ama bu kursun tasarım sertifikası ön koşulu vardı. Ve o kursa katılmak için daha önce tasarım sertifikası olmak gerekiyor anlamında. Hı hı. Ve dedim ki ya ben sizlerim zaten dünyanın öbürcünden geldim. ...tasarım sertifikası kursu almaya geldim, iptal ettiniz. En azından benim beni bu kursa yazın dedim. Yok olmaz yazamayız dediler. Neyse sonuçta Jeff Hoca ile konuşmamı önerdiler. İşte bayağı ısrar ettim çünkü sıkıştırdım. Hı hı. Jeff Hoca dedi ki ya yazamayız, e, çok soru sorarsın, anlamazsın. Ben de biraz böyle aslında hani zekama hakaret edilmiş gibi düşündüm. Çünkü şöyle söylemiştim. Dedim ki 10 yıldır ben bu kitabı okuyorum ve bu konuyla ilgiliyim uzaktan yakından demiştim. ve Bunu söyleyince Jeff Hoca e, biraz alındım aslında. Ama yine de bastırdım. Dedim söz veriyorum sormam. Kabul ettirdim. O kursa katıldım ve orada bir gılma olasıyla Jeff Lott'un ile tanıştım e, hocalarımla. Hı hı. Ve e, bana o kursun sertifikasını verirken iki haftanın sonunda Jeff Hoca dedi ki Mustafa'ya bu sertifikayı veriyoruz. Sadece ve sadece ilk fırsatta tasarım sertifikası kursuna katılacağını söz verdiği için. Ben de tamam peki dedim. Zaten katılmaya niyetlenmiştim. Bir sonraki sene e, bizim Marmaric projesinden Erkan'la birlikte 2008 yılında ...Melbourne Üniversitesi'nde yılda bir kere düzenledikleri... ...Bill Mollison ve Jeff Lawton'un birlikte düzenledikleri... ...tasarım sertifikası kursuna katıldık. Hı hı. Ve o, ser, o sertifika kursunun sonunda... ...Jeff Hoca'nın neden öyle dediğini anladım. Hı. Yani e, isterseniz 10 yıl okuyun... ...isterseniz 20 yıl okuyun... ...konuyu tam olarak e, özünde ne olduğunu anlayabilmek için... ...mutlaka bir tasarım sertifikası kursu almak gerekiyor. Hı hı. Bunun ne demek olduğunu o kursun sonunda anladım. Ve zaten o kursun sonunda da tamamen... ...permakültürle ilgili profesyonel olmaya karar verdim. Hı hı. Ee, şimdi... Bu gerçekleşen e, sertifika programı peki Türkiye'de ilk defa mı yapılıyordu? Hayır bunu e, ilk defa e, 1997 yılında yapıldı hı. bildiğim kadarıyla hı hı. ve e, yine eski kuşak hocalardan biri olan e, Max Lindeger, e, Bill Mollison'ın öğrencilerinden bir tanesi olan Max Lindeger e, Ankara'da Hocamköy Projesi'nin düzenlediği bir kursa geldi. PDC kursuna, yani tasarım sertifikası kursuna. Hı hı. Orada e, Türkiye'nin işte şu andaki e, önde gelen permakültücülerinden Emet Değirmenci de o kursdaydı mesela. E, o zaman ben o kurstan haberim olmamıştı. Gidemedim o yüzden. Olsaydı gitmiş olurdum. Hı hı. İlk o, o zaman verildi diyebiliyorum. Daha sonra e, biz e, Bill Mollison ve Jeff Loughton hocalarımızı 2010 yılının sonunda İstanbul'da bir kurs vermek için davet ettik ve ilk o, o yıllardan sonra ilk kurs o oldu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Peki şimdi burada aklıma gelen soru haftaya Marmariç'te gerçekleşecek e, permakültür buluşmasının e, içeriği, arada belki paneli birazdan geleceğiz ama sertifika kursu yani uygulama ve buluşma arasındaki fark nedir tam olarak? Yani bu buluşmaya sertifikası olmayanlar da katılabiliyorlar mı? Ee, ilk başta e, uluslararası gelenekte olduğu gibi yani permakültür buluşmalarını genelde e, sertifika sahipleri kendi aralarında düzenliyorlar. Hı hı. Ve konferans kısmı daha ziyade... E, Herkese açık ve herkese konuyu anlatmak, özetlemek üzere olan bir şey. Sertifika sahiplerinin buluşmayı düzenli olması biraz daha etkin, zamanı etkin kullanmak ve hızlı deneyim paylaşımı yapmak açısından önemli. Ama bu seferlik, bu ön koşulu biz kaldırdık. Uluslararası geleneğe uymadık. Çünkü Türkiye'de hala permakültür yeni ve herkesin o buluşmaya da katılıp oradan faydalanmasını sağlamak istedik. Bölgede de yeni aslında. Bu bölgesel bir buluşma, sadece ulusal bir buluşma değil bu sefer yaptığımız. Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinin aslında bir araya geldiği bölgeden birçok farklı kültür uygulayıcısının gelip aslında deneyimlerini paylaştığı bir bir araya gelme diyebiliriz. Hı hı. Yani asıl asıl hedefi buluşmanın bu. Başarılar paylaşılacak, başarısızlıklar paylaşılacak ve bütün bunlardan çıkan dersleri böylece bölgedeki ilgilenenlere yaymış olabileceğiz. Hı hı. Amaç bu. Evet. şimdi o zaman İstiyorsanız biraz panel programından da bahsedelim. İstanbul'da gerçekleşecek. Yine Kadir Üniversitesi'nde cumartesi günü pek çok katılımcı var. Pek çok sunum yapılacak. Bize evet. e, nelerden bahsedileceğini permakültür üzerine kısaca bahsedebilir misiniz acaba? Evet konferans e, sabah 9'da başlıyor. Akşam 5'de bitecek. Ve temel e, konu yani temamız toprak. Hı hı. Ve bu zaten e, toprak olması çok normal. Çünkü en evet. temelde permakültürde bahsettiğimiz şey insan olarak ihtiyaçlarımızı toprağa zarar vermekten ziyade toprağa yarar sağlayarak ve miktarını arttırarak karşılayamadığımız zaman başka her şey boş. Yani bütün diğer söylediğimiz işte sürdürülebilirlik adına söylediğimiz, enerji verimliliği adına söylediğimiz bütün şeylerin altı boş olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü en temel olan en temel ihtiyacımız olan toprağa ne yaparsak yapalım azaltmayı göze alamayız. Yani kaybetmeyi, erozyonla ve eee canlılığını kaybetmeyi göze alamayız. Ve ne yaparsak yapalım tarımsal düzen ...ve bütün yaptığımız diğer e, insan kültürünün... ...yani bu, bu dünya üzerinde hayatta kalmamızı sağlayan... ...bütün her şeyin sonucu olarak... ...toprağı arttırmamız gerekiyor. Bunu kültürümüz, işte uygarlığımız, ülkemiz... ...neyse beceremiyorsa... E, ...ömrü kısa demektir. Hı hı. Ve şu anda zaten bu ömrün sonlarına çok yaklaştık. Dünya uygarlığı olarak diyorum. Yani küresel bir şey bu sefer. Evet. Daha önce sadece... E, ...bölgesel uygarlıklar... ...topraklarına iyi bakamadıkları için... ...son buldular. Şimdi... E, Dünyaya yayılmış olan küresel uygarlığımızın sonuna çok yakınız. Konu, yani temel temel başlık bu. Onun altında bu başlıkla ilişkili farklı konular ve tekrardan toprağa değinerek, toprakla dirsek temasını, toprak konusu dirsek temasını sürdürerek, mesela benim sunumumda e, Akdeniz bölgesine özel bir sunum olacak. Bizim projeyi anlatacağım, Marmaris projesini. Ve Akdeniz'de, permakültürde meyve bahçesini yapma şeklimiz olan gıda ormanının, nasıl yapıldığı ve bizim deneyimimizi orada paylaşacağım. Ee, ondan sonra e, Ramis şu anda Ramiz Kent birlikte e, bu kursu verdiğimiz arkadaşım. E, o da Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden e, benim staj yaptığım dönemden e, stajyer arkadaşım. Hı hı. O da bu 2009 yılında birlikte yaptık o stajı. E, 2009 yılından beri o da bayağı uluslararası ortamda e, çalışma fırsatı buldu. Ve e, birçok ülkede birçok projeye katıldı. E, ve o da kendi deneyimlerinden işte permakültürün önümüzdeki yakın dönemde uluslararası yatırım e, ölçeğinde e, alabileceği rolleri ve bunun toprakla ilişkisinden bahsedecek. Hı hı. Ondan sonra e, Deniz Üçok e, yine bizim İstanbul'daki kursumuzdan katılımcılarımız Bill Dede ve e, Bill Mollison ve Jeff Loughton hocalarımızın geldiği kurstan e, bir sert kısık alan bir arkadaşımız. O yıllardan beri, e, 2010'dan beri e, bayağı İstanbul'da faal bir şekilde kentsel ölçekte permakültür uygulamalarıyla ilgili birçok çalışma yaptı ve permabilit dediğimiz uygulamaları uygulamaların önderliğini yaptı aslında ve kentsel permakültür ve bunun toprakla ilişkisi üzerine tekrardan ondan bir sunum dinleyeceğiz hı hı. ve sonra Bulgaristan'dan Mihail Kosev var hı. Mihail Kosev de yine İstanbul'daki 2010 Bill Mollas'ın Jeff Lawton kursundan öğrencilerimizden bir tanesi o da ...kurak iklimlerde akvakültür... ...yani su, su ürünleri yetiştiriciliği üzerine bir sunum yapacak... ...ve bunun toprakla alakasını tabii ki de kuracak... ...tema, tema ile ilişkisi açısından. Hı hı. Evet, bu biraz önce bahsettiğiniz... ...perma e, şehirde ki ...perma kültürü e, anlatan bir kavram mıdır bu arada? E, perma blitz, e, ben onu açıklayayım... ...tabii o biraz havada kalıyor... ...ne olduğunu anlatmayınca... ...aslında şehirde e, insanların... permakültür kültür çevresinde alternatif bir bir araya gelme biçimi diyebiliriz... Hı. ...şöyle oluyor... Nasıl hafta sonu arkadaşlarınızla buluşup işte bir şeyler yiyip, yiyip muhabbet edersiniz? Permabrid ise şöyle oluyor. Daha önceden bir permakütür tasarımcısı belirlenmiş olan bir evin bahçesinde bir tasarım yapıyor. Ve o tasarım için gerekli olacak olan, o tasarımın uygulanması için gerekli olacak olan malzemeler önceden hazırlanıyor. İşte kürekler, kazmalar, toprak, işte kompost, fideler, fidanlar, tohumlar... ...bütün oradaki bahçe tasarımını uygulamak için ne gerekiyorsa hazır ediliyor. Hı hı. Ve bir pazar günü anlaşılıyor. Perma Blitz'e katılmak isteyen herkes o pazar günü e, sanki arkadaşların evinde misafirliğe gidermiş gibi yanlarında yiyecek içecek bir sürü şey getirip hem bir araya gelip muhabbet ediyorlar, yiyorlar, içiyorlar ama aynı zamanda çok çok kişi sayısının bir araya gelmesinden kaynaklanan iş gücünden dolayı da bir gün içinde o bahçeyi sabahtan akşama kadar tasarıma uygun bir şekilde uyguluyorlar. Hı. Ve o yüzden Blitz yani o, o, hani normalde savaşla ve, e, ilgili olan kavramı o yüzden Perma ile birleştirip o ismi bulmuş durumdalar. Yani dünyada her yerde uygulanan bir şey bu. Evet. Ve bir günde e, bir bahçeyi yapmak anlamına geliyor. Ve aslında bir yandan da sosyal faaliyet. Hafta sonunda insanları bir araya getiren alternatif bir sosyal faaliyet. Hı hı, evet. Bu e, Deniz Üçok tarafından konuşulacak bir kere daha hatırlatmak gerekirse evet. bir buçukta olacakmış. Kadir As Üniversitesi'nde şehirdeki yeşil anlayışı ve şehir fırsatları. Ve tabii yanı sıra e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz e, ana başlıklar, toprak konusunda. E, ...kavramı altında e, konuşulacak. Sizin bir yazınız vardı. E, orada görmüştüm. Mesela biraz önce e, anlattığınızı tamamen özetliyor. Şöyle demişsiniz iki madde halinde... ...sınırlı bir dünyada varlığı sınırsız büyümeye muhtaç bir sistem... ...sürdürülemez ve sürdürülemeyecek olan şeyin sonu evet. gelir. E, bu sonu gelecek sisteme e, bir yeni arayış aslında permakültür... ...ve e, cevabını da buluyor anladığımız kadarıyla somut olarak yani aslında, toprakta. Aslında tam olarak şöyle bir şey. Sonu gelecek olan, sonu geleceğe kesin olan sisteme yatırım yapmayı seçmemeyi düşündüğünüz zaman buna alternatif ne yapabilirim hı hı. sorusunun cevabı aslında efendim Evet. Yani ben bu sistemi desteklemeyeceğim dediğiniz noktada peki ne yapacağım sorusunun cevabı. Peki Mustafa Bey sizle nasıl ulaşabilirler? Onu da sormak lazım. Hem bu panele panelle ilgili hem sonrasında Marmaris'teki ki katılımla ilgili olarak ya da genel olarak esasında enstitü ile iletişime geçmek isteyen insanlar nasıl ulaşabilirler size? Ee, bize çok rahatlıkla ve zaten tercih edilen yolda bu. İnternet sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Hı hı. Bu da permacultureturkey.org bizim enstitünün sitesi. Aynı zamanda Marmaric'deki e, yaptığımız diğer işlerle ilgili de e, Marmaric'in kendi sitesi de var. Marmaric.org o da. E, Marmaric bizim köyün adı bilmeyenler için. Yani Permaculture Ağaçtırma Enstitüsü'nün e, asıl e, merkezi olan yer Marmaric köyü. Bizim de yaşadığımız yer. Ee, onun dışında şu andaki faaliyetlerin bu üçlü faaliyetin işte kurs arkasından konferans arkasından buluşma faaliyetlerinin sitesi de kendine has ayrı bir site. O, o da rpc. E, rpc2012.com o, o siteden de bütün bu faaliyetlerin içeriğiyle ve bütün detayları ilgili her şeye ulaşabilir dinleyicileriniz. Ee, ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor. Konferans yani cumartesi günü olan 14'ünde olan sabah 9'da başlayacak olan yine Kadirhas Üniversitesi'nde olacak olan konferans e, sabah e, Tamamen ücretsiz ve kayıt olmak da gerekmiyor. Yani sabah 9'da gelip herkes isteyen katılabilir Hı -hı. konferansa. Her konferansa, Hı -hı. her paneli katılmak mümkün. Tabii. İstedikleri saatte de gelebilirler tabii. Hı -hı. Şeye göre, i̇lgilendikleri konuya göre öyle bir şey de yok. Ön koşul da yok. Yani Hı -hı. Sabahtan geleceksiniz diye bir şey de demiyoruz. Pekala Mustafa Fatih Bakır çok teşekkür ederiz. Bunu bir şey ben değilim. bir girizgah söylesi olarak kabul ediyorum. İlerleyen günlerde açık dergi içinde özellikle Akdeniz Bölgesel Pembe Kültür Buluşması'ndan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Fakat biz dinleyicilerimize bir çağrı yapmak istedik bu söyleşiyle. Biraz daha bahsedebilmek için. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım. Çok teşekkür ederiz. Aracı olduğunuz için insanlara bu konuyu duyurmamız açısından ne kadar çok insan, ne kadar kısa sürede bu konu Permakültürün içeriğinde bahsettiğimiz konulara vakıf olursa o kadar iyi diyorum. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar sağ olun.